Murabıtlar Devleti 2. Serfiraz İslam Murabıtlar öncesi toplumun itikadi ve ahlaki durumu Ticari çalışmalar, murabıtlar içinde zenginler tabakası diye bir tabaka ortaya çıkardı. Bu tabakadaki birinci sınıf insanlar, yaptıkları ticari faaliyetler neticesinde son derece zenginleşmişti. Bunların başında da idareyi etkileyebilecek ve kendi heba ve hebeslerini, menfaatlerini muhafaza edebilecek yöneticiler zümresi gelmekteydi. Bu gruptaki insanlar, ellerindeki maddi ve insan gücünü de kullanarak menfaatlerine aykırı hareket edenlere karşı çok acımasızca karşı koymaya hazırdılar. Hedefleri ve menfaatleri doğrultusunda haram veya helal tanımaksızın her türlü fiili ve yöntemi kullanabilmekteydiler. Bu konuda kendilerine destek ve fetva veren alim görünümlü belamlar bulunmaktaydı. Bu alim görünümlü belamlarla hedefleri için her şeyi meşru gören zengin zümresi arasında menfaat ortaklığı bulunmaktaydı. Parayı veren fetvayı alıyordu. Kendi arzularını, heva ve heveslerini Allah'ın hükümlerinden üstün tutuyor ve bunların gerçekleşmesi için ellerinden geleni yapıyorlardı. Hicri 5. asrın başlarında Mağrib'de dini ve siyasi kaos hakimdi. Bölgede İslam akidesi ve ahlakı kalkmış, İslam adına yeni fikirler icat edilmiş, helal ve haramları birbirine karıştırıp savunan gruplar ortaya çıkmıştı. Bu bidatçı ve inkarcı gruplardan bazıları sapık düşüncelerini korumak ve yaymak üzere siyasi liderlikler elde ettiler. Bunları sırasıyla tanıtalım. Gammara Beyliği İbni Haldun ve diğer bazı tarihçiler onları şöyle tanıtıyorlar. Cahiliye düşüncesine dalmış kara cahil insanlar, bedevi yaşantısıyla bilinen bölge insanları, İslam'ın kurallarından uzaklaşmışlar, hayır faaliyetlerinden el çekmişlerdir. Hamim bin Menlillah isimli bir adam peygamber olduğunu iddia etmiş Gammara kabilesinden birçok insanda Hamim denilen adamın söylediklerine inanmış ve onu peygamber olarak kabul etmişlerdi. Hamim denilen adam İslam'ın içinden birçok kural ve kaideleri çıkarmış, yerine kolaylaştırılmış bir din ortaya atmıştı. Sabah ve akşam olmak üzere iki vakit namaz kılınacaktı. Berberi dilinde bir kitap oluşturdu ve onu Kur'an yerine insanlara sundu. Domuz etinin helal olduğunu hac ibadetine, gusül ve namaz abdestlerine gerek olmadığını söylemişti. Balıkların ve her türlü kuş yumurtasının haram olduğunu ifade etmişti. Ayrıca Gammara kabilesinde kadınlarla erkekler arasında insan fıtratının kabul edemeyeceği derecede serbestlik vardı. Erkekler de kadınlar gibi süsleniyorlar, onlarda çeşitli kozmetik malzemeler kullanmak suretiyle kadınsı eğilimler gösteriyorlardı. Burhuvati beyliği. Burhuvati topluluğu Salih bin Tarif bin Şemum el-Berbati isimli bir Yahudinin etrafında bir araya gelen insanları ifade eder. Salih bin Tarif bin Şemun el-Berbati isimli bu Yahudi kendisinin peygamber olduğunu iddia etmiştir. Başta gelen iddiası kendisinin en büyük kurtarıcı olduğu uydurmacasıydı. İbn Tarif'in birçok iddiaları vardır. Bunlar, kıyametin yaklaştığı zamanda Deccal e mücadele edecek olan kişinin kendisi olacağı, insanın aleyhisselam ona uyanlardan olacak olması ve onun arkasında namaz kılacağıydı. Ayrıca Salih bin Tarif, kendisine uyanlar için yeni bir takım kurallar belirlemişti. Bu kurallardan bazıları kolaylaştırılmış, bazıları da zorlaştırılmıştır. Dilediği zaman iptal de edebiliyordu. Örneğin Ramazan orucunu kaldırmış yerine Recep ayında oruç tutmayı getirmişti. İbni Tarif abdest almada da biraz değişikliğe gitmişti. Müslümanların abdest alışı gibi abdest alıyorlar, buna ilave olarak bel ve kalçanın yıkanmasını da şart koşuyorlardı. Salih taraftarlarına 5 vakit gündüz, 5 vakitte gece olmak üzere 10 vakit namazı farz kıldı. Bazı namazlar secde olmaksızın ima yoluyla kılınmaktaydı. Bazı namazlarda Müslümanların namazları gibiydi. Salih bin Tarib ayrıca kendi bağlılarına kendi dinlerinde bir kutsal kitap hazırlamıştı. Bu kitapta 80 sure vardı. Her sureye bir peygamber ismi verilmişti. İlk sure Eyüp Suresi, son surede Yunus Suresiydi. Bu kişiler 4'ten fazla kadınla evlenmeyi helal kabul etmişlerdi. Boşanmayı mübah kabul etmiş, amcanın kızı ve Müslüman kadınlarla evlenmeyi haram saymışlardır. Bu inkarcı topluluğun ortaya çıkışı Hicri 125 yılında Halife Hişam bin Abdülmelik dönemine denk gelir. Bu kafir topluluğun daveti Hicri 5. asrın başlarına yani ehni Sünnet akidesine bağlı kimseler olan Murabıtların ortaya çıkışına kadar devam etmiştir. Ve nihayetinde murabıtlar bu inkarcı grupları bir daha geri dönme imkanları kalmaksızın tarihten sildi. Rafizi Şii Abidi Devleti Müslümanlar Abbasi Halifeliği döneminde Rafizi Şii Abidi Devletini yıkmayı başarmıştır. Bu devletin Mağrib'deki kalıntıları da ehl Sünnet Akidesi'ne sahip murabıtlar tarafından silinip atılmıştı. Murabıtların bu, bu başarısından sonra Murabıtlardaki ulema maripte birliği sağlamak ve onları ehli sünnet akidesi üzerine eğitmek ve yetiştirmek için canla başla çalışmalara başladılar. Fethedilen bölgelerde inkarcı fikirlere, eğilimlere ve Rafiziyeye karşı mücadele ettiler. Hariciye, Mutezile gibi bidatçı grupları ortadan kaldırdılar veya bu gibi sapık oluşumların yayılmalarına engel oldular. Ulemanın murabıtlar üzerindeki etkisi Emir Yahya bin İbrahim, mülesimin toplumunun ihyası için Ebu Ömeran el-Fasi'den yardım talep ettiğinde, o da öğrencisi Veccac bin Zelv'in kendi öğrencilerinden fakih, derin ilim sahibi dinine bağlı, takbaalı, faziletli, eğitici birisini Emir Yahya bin İbrahim'le birlikte göndermesini istediğinde, Veccac bin Zelv toplumun akidesini, adetlerini, geleneklerini, örflerini, çevre şartlarını ve durumlarını çok iyi bilen bir şahısı olan Abdullah bin Yasin el-Sihaci'yi, 1038 yılında Emir Yahya bin İbrahim'le birlikte tevhid ve tebliğ çalışması yapmak üzere mülessiminden olan Cüdale kabilesinin yaşadıkları bölgeye gönderdi. Dönemin önce alimlerinden Ebu Ömeran el-Fasi, Murabıtlar devletinin kurulması için uzun vadeli planlamayı yapan ve bunun için gerekli yönlendirmelerde bulunan kişidir. Murabıtlarda alimlerden ve fakihlerden oluşan bir danışma kurulu vardı. Bu da ulemanın murabıtlar üzerinde ne denli etkili olduğunu gösterir, kuvvetli bir delildir. Böyle bir durumun bulunması murabıtlarda mücadele isteklerinin katlanarak artmasına sebep olmuştu. Çünkü ulema, yöneticilere, müminlere karşı merhametli, kafirlere karşı da müteşeddit olmalarını sürekli telkin ederlerdi. Şayet bir toplum öfkeyi ve merhameti ayarlayabilmişse bu topluma adaletli bir toplumdur denebilir. İslam tarihine bakıldığında bunu çok rahatlıkla murabıtlar için söyleyebiliriz. Bunun sebebi murabıtları kuranların hem alim hem de siyasi liderlik basıflarının olmasındandır. Murabıtlar Devleti, sicilması alimleri ve fakihlerine uymak suretiyle, zulüm, baskı ve zorlamayla kendi menfaatlerine uygun, dini hurafelerle insanlara hükmeden Zenate Devleti'ni ortadan kaldırarak büyük bir başarı elde etmiştir. Alimler ve fakihler kendilerinde zulmü ortadan kaldırma ve maslahatı gerçekleştirme gücü gördüklerinde derhal Abdullah bin Yasin'e başvurmuş, murabıtlar ordusunun cihad için hazırlanmasını sağlamış, zayıf durumda olanlara yardım etmiş, bölgeyi baskıcılardan arındırmışlardır. Abdullah bin Yasin daha önce tebliğ için gidip de ölüm tehlikesi yaşadığı bölgelere, bu defa kılıçla girip bölgeyi inkarcılardan, menfaat peleslerden, hurafecilerden daha önemlisi din görünümlü belamlardan arındırmıştır. Abdullah bin Yasin ve alimlerin irtibat sağlamak, danışmak ve Kuzey Afrika'da İslam'ın ihyası için gerekli planlamaları yapmak için ilmi bir iletişim ağları bulunmaktaydı. Ulemanın etkisini biz Yusuf bin Taşvi'nin liderliğindeki murabıtlarda da görmekteyiz. Endülüs'te İbni Ruşeyk'in Müslümanlara ihanet edip Hristiyan Alfonso'ya sığınıp onlarla birlikte Müslümanlara saldırdıkları duyulunca, Alimler hiç tereddütsüz yakalanmaları için gerekli fetvayı verdiler. İbn-i Yusuf bin Taşvin'den bağışlanma diledi. Ancak i̇bn Taşvin, alimlerin verdiği fetvaya bağlı kalarak İbn-i e Allah'ın hükmünü uyguladığını, bu konuda geri adım atmayacağını söyledi. Ulemanın Yusuf bin Taşvin liderliğinde murabıtlar üzerindeki etkisini biz Yusuf bin Taşvin'in endürüsü murabıtlara katmak istediğinde de görmekteyiz. Şöyle ki Yusuf bin Taşvin Endülüs beyliklerinin idare için uygun olmadıklarını ve cihat konusunda kendilerine güvenilemeyeceğini düşündü. Yusuf bin Taşvin hicri 482 senesinde Mağrib'e döndüğünde danışma kurulunu alimleri, fakihleri ve önde gelen komutanlarını toplayıp durum değerlendirmesi yaptı. Fakihler Endülüs'ün Murabıtlar Devleti'ne katılması yönünde fetva verdiler. Yusuf bin Taşvin vakit geçirmeden Endülüs'ü Murabıtlar Devleti'ne katmak için harekete geçti. Nihayetinde Endülüs, Murabıtlar Devleti'ne dahil edildi. Murabıtların idare Tarzı Bu ribatın ayrıcu niteliği, idare tarzının örnek özelliği taşıması, farklı bir düzenle kurulmuş olması ve Murabıtlar Devleti'nin nüvesini teşkil etmesidir. Burada Şura Meclisi ve Ehli Hal vel Akt oluşturulmuştur. Böylece şura heyeti zamanla gelişmiş ve mülessiminin yüksek mercii olmuştur. Yusuf bin Taşvin Endülüs'te bir naip, de birçok naip görevlendirdi. Naiplerin seçiminde kişide idari yetenek ve askeri beceri aranırdı. Çünkü seçilen naipler Müslümanların emirinin birinci dereceden temsilcisi konumundaydılar. Naip gücünü devlet başkanından alırdı. Naiplerin seçiminde kişilerin Müslümanların emirine yakınlığı birinci ölçüt olarak kullanılmaktaydı. Veliahtsa devlet başkanının naiplerinden birisi olur, görev alanında kendisini geliştirir ve vakti gelince devletin başına geçerdi. Yusuf bin Taşvin, farklı vilayetlerde görevlendirdiği naipleri farklı zamanlarda denetlemekteydi. Naiplerin bir bölgede uzun süre görev yapmaları söz konusu değildi. Birçok vilayetten diğerine sürekli değişiklik yapılmaktaydı. Naiplerin hayatı, emirin hayatının kopyası gibiydi. Naiplerin sarayları, hizmetçileri, danışmak üzere alimleri ve yardımcıları vardı. Valiler de doğrudan emirin naiplerine bağlıydılar. Naibin öncelikli görevi askeri düzenlemeleri sağlamaktı. Savaşlara girdiğinde fitneler ve inkar hareketleri ortaya çıktığında, Lemtunen'in önde gelen komutanları Nâib'e yardım ederlerdi. Şura ile ilgili İbni Teymiye Rahimehullah şöyle diyor. Şayet devlet başkanı istişare heyetine bir meseleyi sunar, heyettekilerden bir kısmı konuyla ilgili Kur'an'dan, sünnetten veya icmadan denirlerle bir hüküm öne sürerse, devlet başkanı bu hükmü uymak zorundadır. Bu nitedikteki bir şura kararına aykırı hareket eden herhangi bir devlet başkanına itaat edilmez. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 37. sayısında yayınlanmıştır.